Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan onuncusu da kardeşlerim ibadete aşırı düşkünlük yoluyla kulu aldatmasıdır. Şöyle ki kula hep mescitte tekke ve zaviyede kalmasını yahut çöllere çıkmasını bütün zaman ve vakitlerini oralarda geçirip kendisini hapsetmesini emreder. Oradan çıkıp insanlar içine karışmasını yasaklar der ki ne zaman insanların arasına karışsan mutlaka zarar görürsün. İnsanlar nazarındaki heybetin, vakar ve muhabbetlerin azalır. Sonunda onların gözünden düşersin. İnsanlar kendileri gibi sıradan insanlara tazim ve muhabbette bulunmaz. Öylelerine büyük suratlar gözüyle bakmaz. Hem sen sırf Allah için inzivaya çekilmiş, insanların itibarını aldırış etmemiş bile olsan, Onların içine karıştığın takdirde belki bir münkeri yasaklayamayacaksın. Böylece derece ve makamında alçalmalar olacak. Her ne olursa olsun insanların arasına karışman da sen için bir iyilik yoktur. İşte görüldüğü gibi şeytanın hile ve vesveseleri böyledir kardeşlerim ve her bakımdan zararlı ve tehlikelidir. İyilikler suretinde kötülükleri telkin etmek. Bakınız onun telkininde ne kadar kötülükler gizli. Kul eğer onun telkinine uyarsa tıpkı onun gibi kibir, kibire düşecek. İnsanları hakir görüp kendisini iyi ve büyük görecek. Kulun kendisi büyük zatlardan biri olarak aranıp sorulacak, ziyaret edilecekmiş. Fakat kendisi kimseleri ziyaret etmeyecek, kimseleri arayıp sormayacakmış. Bütün insanlar insanlarmış da kendisi sanki melek. Herkes alimler, devlet ve diyanet ricali gelip kendisinin eline teni öpecek, kendisinden lütuf ve himmetler dilenecek. Kendisi ise bu makamı elde etmek ve elde tutmak için hiç insanların arasına karışmayacak. Onların cumasına, cemaatine, ölüsüne, dirisine katılmayacak. İnsanlar ona yaklaşmaya çalışacak, o ise kendisini Allah'a yaklaştıracak olan Cuma ve Cemaat gibi ibadetleri bile terk edecek. Elbette böyle bir maneviyat adamlığı, Allah Azze ve Celle adamlığı olmaz. İşte bunlar da bir çeşit şeytani azdırma, baştan çıkarma ve hileler oyunlardır kardeşlerim. Müslümanlar bütün bunlara dikkat etmeli. Şeytanın hile ve tuzaklarına düşmemelidir. Açıkça ve kesin olarak bilinen bir husustur ki Ali ve Selam Efendimiz tam bir cemiyet adamı ve tam bir Allah adamiydi. 23 senelik peygamberlik hayatının tamamı insanların arasında geçmiştir. Asla kendisini insanlardan cemiyetten tecrit etmemiştir çarşıya pazara çıkmış. Birçok şahsi işini, işini kendi görmüştür. ve Vesselam'ın sünnetinin ve hadislerinin alimi ve hafızı bulunan alimlerimiz diyor ki o pazara çıkar ve ihtiyacı olan şeyi satın alır ve bizzat kendi taşır diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin. Ala. Ama bugün iman ettiğini söyleyen insanlar ne mescitlerde ne çarşılarda ne de sosyal faaliyetlerde yok cuma kılınmaz bayram namazı kılınmaz zekat verilmez et yenmez süt içilmez işte Muhammed ümmetinin hali. işte Allah Resulü işte onun güzide ashabının en faziletlisi ahiret ve saadet alemine göçmesinden sonra ilk halifesi bulunan Ebu Bekir de pazara çıkar yüklendiği elbisenin alım satımını yapardı kardeşlerim gerek Ebu Bekir gerekse diğer asap, kendilerine ait bir şeyi bizzat kendileri taşır sırtlarına vurdukları odun demetlerini taşırlarken görürlerdi bizzat Ebu Hüreyre Medine valisi bulunurken o günlerde sırtında odun taşımış bu sırada karşılaştığı kimselere hitaben emirinize yol açın Emirine yol açın derdi. Asaptan Abdullah bin Selam da bir gün Ebubekir'in sırtında odun demeti taşırken gördüğünde, "Neden böyle yapıyorsun? Senin buna ihtiyacın yok ki." dediğinde Ebubekir, "Ben böyle yapmakla nefsimin kibirine atıyorum. Çünkü ben Ali Selatü vesselam'ın kalbinde zerre kadar kibir bulunan birinin cennete giremeyeceğini söylerken işittim." diyor. Allah'ım bizi bunlardan kal. Allah'ın bizi bunların yolundan kal. Evet. Allah Resulü ve Vesselam kalbinde kibirden zerre kadar bulunan bir kul cennete giremez buyuruyor. Günün birinde Ömer bin Attab Medine'nin dışına çıktı. O vaktin halifesi bulunduğu halde yoluna yaya olarak gidiyordu ve iyice yoruldu merkebiyle yolculuk etmekte bulunan bir gence rastladı ve kendisine gayet yorgun olduğunu söyledi. Genç merkebinden inerek halifeye hitaben buyurun önce siz binin dedi. Ömerse hayır sen önce ön tarafa bin ben de senin arkana binerim dedi. Böylece yola devam ettiler. Medine'ye bu vaziyette girdiklerinde insanlar kendilerini seyrediyordu. Evet. Allah'ınlardan razı olsun. Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan on birincisi ise kardeşlerim kulun kendisini görmesi ve beğenmesidir. Ucuk denilen bu duygu ile şeytan kula yaklaşır ve ona kendisini beğenmesi için bazı şeyleri kabul ettirir. Mesela elinin öpülmesini kendisinin övülmesini kendisiyle teberruk edilmesini kendisinin mübarek bir zat sayılmasını kendisinden dua ve himmet istenilmesini ve daha buna benzer şeyleri ister böylece kendisini ve şanını yüce görür kibir ve ucuba düşer başkaları kendisine vaktin imamı asrın kutlu sensin deseler hemen kabul eder kendisini kendisiyle belaların def edildiği, evtattan sayar. Kendisine denilse ki, bugün insanlar Allah'tan isteyecekleri, senin yüzün hürmetine istiyorlar. Seninle tevessül ediyorlar, bunu kabul eder ve bu yüzden surura kalk olur. Bilmez ki ahmak, bütün bunlar onun helak olmasının ta kendisidir. O artık kendisini bu makamda gördüğü için, her kim kendisine hürmet ve tazimde kusur etse ona hışım eyler ve işten kendisine kim besler. Gerçekte kulun bu duruma düşmesi iflasın en büyüğüdür kardeşlerim. Hatta bu durum büyük günahlar üzerinde ısrar edenlerin halinden bile daha kötüdür. Öyleleri Müslümanlığa böylesinden daha yakındır. Allah'ım bizi bu duruma düşmekten koru. Kardeşlerim, şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan on ikincisi ise şudur, o halvet ve uzlete çekilip kendilerini züht ve riyazata veren kimselere gördüklerinin ve rüyalarının aynen hakikat olduğunu kabul ettirir. Bu sebeple onlar şeriatı hakem bilmezler. Derler ki, kalp her şeyden hali kılınıp Allah ile mahfuz hale gelince kulun kalbiyle duyduğu, hatırlayıp hissettiği her şey hak olur. Artık onun ilhamında zerre kadar hata bulunmaz. İşte bu düşünce şeytanın onlara kabul ettirdiği en büyük tuzaklardan biridir. Çünkü kalbe gelen zanlar geçici düşünce ve hatıralar ya rahmani olur, ya şeytani ya da nefsani. Kul zülht ve ibadette ne kadar ileri giderse gitsin hiçbir zaman nefis ve şeytandan tamamen uzaklaşmış olamaz. aleykümselam ve rahmetullahi ve Amin. Amin musa, Senin de inşallah. Büyüklerimizin dedikleri gibi kardeşlerim, nefis ve şeytan öldürülemez. Ancak ıslah olur. Bu durum kulun vefatına kadar devam eder. Nefis ve şeytanın aldatmalarından tamamen uzak olanlar, sadece Allah'ın elçileri bulunan peygamberlerdir. Çünkü onlar Allah ile Allah'ın kulları arasında elçi ve vasıtadırlar. Allah'ın emir ve nehilerini, vaat, müminleri cennette müjdelemek ve vaadini, kafirleri cehennemle korkutma tebliğ ile görevlidirler. Başkalarının ise böyle bir özelliği yoktur. Peygamberlerden başkaları şahsi düşünce ve ilhamlarında hata ederler isabette. Onların zan ve ilhamları düşünce ve hatıraları Allah'ın kulları için delil ve hüccet niteliği taşıyamaz. Allah'ın ilhamına mazhar olanların saadeti ashab efendilerimizdir. Onlardan Hazreti Ömer ilahi ilhamı mazhar olduğu hadis ile ve nice olaylarla sabittir. Böyleyken o belli bir konuda fikrini söyler mertebesini ondan çok aşağıda bulunan biri de kendisine itiraz ederdi. O da gelen itirazı anlayışla karşılar üzerinde düşünüp istişarelerde bulunur. Kendisinin hatalı olduğu anlaşılır. O da hatasından dönerdi şahsi düşünce ve ilhamlarını daima Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine arz ederdi. Kendi zan ve ilhamlarına itibar ve itimas etmezdi. Yani onları değil Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini hakem kayın ederdi. Allah'ın bizi haktan ayırma.